Belli ana Ressulü Nabiül Haşmiül Kârim. Muhterem Müslümanlar. Hayatı bir bütün olarak ele alan, mükemmel bir topluluk, mükemmel bir cemaat, kamil milletler. Kendi haklarında vaz edecekleri kanunların, hayata ait her meseleyi içine almasını artı ederler. Mükemmel bir devlet, fertleri olgun, münevver bir cemaat, ferdi hayatını, ailevi hayatını, içtimai hayatını kanunlarla tanzim ederken, bu kanunların bütün ihtiyaçlara kafi ve vafi olacak şekilde ayarlanmasını, vaz edilmesini artı ederler. Ailevi hayatımızda bir açıklık bırakan kanun, tam kanun. Yeterli kanun değildir, eksiktir, kusurludur. Ferdi ailevi hayatımızı tanzimde yeterli maddeler art de, bizim iç âlemimizi, dedünniyatımızı, fikir ufkumuzu ihmal etse, Yine biz bu mevzuda kanun vaziline eksik kusurlu nazarıyla bakarız. Dolayısıyla kanunu da eksik ve kusurlu görürüz. Öyle kanun isteriz, öyle nizam hakkımızda öyle mevzuat, öyle maddeler isteriz ki bizim hiçbir şeyimiz ihmal etmesin. Şahsi ve umumi hayatımızla alakalı hiçbir tarafımızı açık, eksik ve tdtd bırakmasın. Bunun için ictimai hayatta sık sık değişmeler olur. Kanunlar da sık sık değişmelere tabi tutulur. Gelen her yeni hava gelirken kanunuyla gelir. Gördüğü eksikleri giderme havasıyla, edasıyla, vadiyle gelir. Gelir bir şeyler yapar, bir kısım eksikler bırakır, ya yıkılır veya hutta gider arkasından başkası gelir. Aynı eda, ve aynı hava ile o da devam eder. Kur'an, en, en mütekamil, en mükemmel beşerin kitabıdır. En mükemmel beşer için, insanlık için, cemaatler için mevzu kanunlar mecmuasıdır. Onun hiçbir tarafını ihmal etmemesi gerekir. Bunu upuzun, müselsel Kur'an derslerinde görmek mümkün olacaktır. Okuduğunuz yerlerde görmüş olacaksınız. Ben sadece bugün bir parçasını ahzedeceğim. Mükemmel bir cemiyet düzeni getirmiştir. Ama bu mükemmel cemiyet düzeni içinde benim ruhumun huzuru, saadeti, sekineti, temkini temin edilmemiş ise büyük bir eksiklik, büyük bir kedik vardır. Gavurca tabirle ahz edeyim, milletin ekonomik ihtiyacını gidermişsiniz, bu saada onu huzura kavuşturmuşsunuz. Ama kalp esas muhtaç olduğu şeye kavuşamamış ise dolayısıyla itminana ulaşamamış ise oturaklaşamamış ise başka şekilde başka yerden patlak verecek değişik renkte ve şekilde huzursuzluklar ortaya çıkacaktır. Avrupa'nın hali hazırı Rusya'nın müstakbeli buna şahidi i katı siz göreceksiniz bunu. Yıkıntının nasıl korkunç olduğunu Gürültünün nasıl dünyayı sarstığını bütün çıplaklığıyla ve vüzuhuyla göreceksiniz. İnsan bir bütün halinde ele alınmadığı, ne bir devletin, ne bir cemaatin, hatta ne de melekler topluluğunun uzun boylu ayakta durmasını imkan olmadığını göreceksiniz. Kur'an bir bütün halinde insanı ele almıştır. Onun zevkine kadar her şeyini ele almıştır. Onun haz duyabileceği şeylere inme, o mevzuda cevherlerle, lâl-übüherlerle, marifet üzmeleriyle imdadına yetişme, bu hususa kadar her şeyi ele almıştır. Hatta dinleme zevkini, Musiki aşkını dahi cevaplandıracak mahiyette nazil olmuştur. Mukaddes bu kütüphane, bir kitap fakat muhteva itibariyle bu kütüphane, kendi cemaatini, fertlerini hiç kimseye, hiçbir kapıya muhtaç bırakmayacak şekilde bir bütün halinde O'nun karşısına çıkmıştır. İşte bu cümleden olarak, edatında ifadesinde de bir ton vardır. Kur'an'ı mucizül beyanı, Allah'a inanmış bir kulakla, hususiyle dinlediğiniz zaman, nasıl Allah'ın haşmetinin, celâdetinin, azamet ve ceberutunun hüküm verme olduğunu, nasıl bu büyük makamlara, dairelere ait manaların mevcelendiğini, dalgalandığını, gelip gelip insanın kalbine çarptığını insan hisseder, elverir ki üşkar bir kalp dinlesin. Mü'minlere bir hacri anlatmak istediği zaman, baharı yeşilliği ile mü'minlerin gözlerinin önüne serer. Allah'a inanmışları bu tefekkür sofrasından istifadeye davet eder. قَانْذُرُوا اِلَا اَعْتَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْعَرْضَ Öldükten sonra ağacın, otun, her şeyin ölmesini mütâfif. Böceğin, hevamın, haşeratın, solucanın, her şeyin ölmesini mütâfif. Yeniden baharda Hz. İstâfil'in nefsi sur etmesiyle nasıl hayata yeniden mazhar olduklarını gezip bir görüversinler. Ölüler nasıl diriliyor gezip görüversinler tohumlarda, kupkuru tohumlarda ükdeyi hayatiyelerin yeni derlü şeyimlerle başlarını dışarıya nasıl çıkarıyorlar, onları kesip görüversinler. Öp ölü bir demin, nasıl bir nevbahar halinde artık idare ediyor kesip görüversinler. Allah böyle ölüleri ahirette de imka edecektir. Burada ölen solucanlar, kış uykusuna yatan hevan ve haşerat, kuru odunlar haline gelen ağaçlar böyle haş olduğu gibi ötede Allah sizleri böyle haş edecektir. Uktayı hayatiyetiniz hayatiyetinizden, sizin için bir tohum mesabesinde olan zevratı asiyetinizden, tohum durumundaki sizin parçanızdan sizleri de böyle iddia edecektir. Allah bahar icraatını nazarınıza kitap halinde serer, sofra halinde önünüze koy. Buyurun yeyin der bunu. Bu sofrayı size böyle hazırlayan Allah, bu tefekkür sofrasını hazırlayan Allah üzerinde sizlerinde bulunduğu büyük bir sofrayı mahkeme Kübra'da yine sizin nazarınızı art edecektir. Öyle tonlu, öyle edalıdır ki hiç insan dilden anlamasa bir çoban dahi olsa bu edadaki haşmeti celaleti görecektir. Kur'an'ın musikisini anlatırken bunlara yeniden döneceğimden bugünlük bu kadarlıkla ihtifa ediyorum. Bu haşmet ve celazet, Bedevinin dahi beyninde ve kalbinde burkuntular yapıyordu. O dahi hemen Kur'an'ın karşısında serfürü ediyor, bize geliyor. Ve bir misalle kitab mis yapmayı düşünüyorum. Bildiğiniz bir misal. kızı, Kabe'nin duvarında babasının o üstün altınla yazılmış şiirlerini alaşağı ederken, Kur'an'a karşı bunların bu kalmadı sözüyle, bunlar Kur'an indikten sonra hurafattan ibarettir, diyor. Lebit'in kızı bu işi yaparken, 20. asırda çocuk oyuncağı gibi manasız şeylerle meşgul olan beşere diyor ki, daha ne kadar zaman kafalarınızda da kalp kabenizde, kalp kabenizin duvarında bir kızın hurafat muallakasını asılı olarak bırakacaksınız. Bir cahiliye şairinin cahiliye kızı gibi dahi uyanıp kendinize gelip bu hurafat muallakasını alaşağı etmeyecek misiniz artık? Çocuk cansız şeylerle, kadavralarla, camit şeylerle oynar. Ama canlı bir şey bir oyuncak eline verildiği zaman elindeki bütün cansızlara atar canlıya yapışı verir. En cazip, en tatlı oyuncakları çocuğun eline verir. Sonra yanından yürüyen bir taksiyi, cansız bir taksiyi getirin, hemen verin. Göreceksiniz, elimdeki yalancı şeyleri atacak, bu gerçeğin halkasından koşacaktır. Çocuk dahi olsa yalancı şeye, aldatıcı şeye, camit ve kadavralara azahemmiyet verecektir. Onun için, saadet aslının insanı, daha doğrusu cahiliye devrinin insanı, Hz. Ömer gibi, çocuk oyuncağı nevinden ellerinde putlar vardır. Çocuk oyuncağın evinden ellerinde şairlerin divan eşarları vardı. Sözlerden afideler vardı. sahar ifadeler vardı. Beyinde ve dalgalar, mevceler meydana getiren, burkuntular meydana getiren sözler vardı. Yıkan veya yapan sözler vardı. Ama Kur'an'ın canlı, hayatlı ifadelerini görür görmez, ellerindeki oyuncakları attı, Kur'an'ı anlamaya çalıştılar. Hazreti Ömer, hiç tereddüt etmeden, hiç durmadan tevakkuf etmeden, bir anda bin tane mısra okuyabilirim diyordu cahiliye devrin ay. Bin mısra okuyabilirim, devrin en muhteşim et, muhteşem ediplerine kodirim meydan diyorum. Bin değil bana 500 tane mısra bir bir mecliste okuyı Bin tane mısra okuyabilirim diyordu. Fakat Kur'an'ın sehar ifadesi karşısında beynini silkdi, süpürdü attı. Sadece ve sadece Kur'an. Her şey Kur'an'ın dışında ona oyuncak geliyordu. İşte bir gün kız kardeşinin evine gidiyordu. Hazreti Sa'id ibn Zeyd'in evine. Amca Saadet'in. aynı zamanda kız kardeşinin kocasıydı. Giderken yolda sahabenin küçüklerinden o günün müşrikinin erazil diye ayak takımı nazarıyla baktığı kimselerden Nuhaym karşılaştı. Nuhaym ona nereye gittiğini sordu. O çoktan yaralanmıştı. Küfründe çoktan şüpheye düşmüştü. Artık batıl şeylerin onu eğlendirmes hale geldiğini çoktan kavramıştı. Gerçeği arıyordu. Yanından canlı bir şeyin geçmesini, fikir ufkuna dokunmasını, temas etmesini, ulaşmasını bekliyordu. Kur'an'ın bir suresi Kâfi gelecek idi işte o yola çıkmıştı farkında olmayarak Ömer. Sözde hedefi Peygamberimizin başını kesmekti ama hadiseler çok değişik cereyan edecekti. Noel girişliği bu işin çok zor olduğunu kendisine hatırlattı. Sen Hz. Muhammed'in kılına bile dokunamazsın. Seni parça parça ediverirler. Sen de onun adasını dedi. Yere yatırdı ve göğsüne oturdu. Belki onu kesecekti orada. Ömer yanlış bir iş yapıyorsun. Belki sözleri arasında şu manaları ifade etti öyle bir yola girmiştin ki çıkması yok bunun. Sen beni öldürsen, başkalarını öldürsen de bu işin önünü alamazsın. Bir kere nur çıkacağım demiş, bir kere esrar çıkacağım demiş, bir kere Allah gayrı bundan öte ben hakimim demiş, önünü alamayacaksın. Demiş. Kız kardeşin ve damadın da Müslüman oldu. Kapının önüne geldiği zaman Kabbab onlara Kur'an öğretiyor. O demirci, köle, Kureyş'in asil insanlarına Kur'an öğretiyordu. Kur'an'ı kim biliyorsa en şerif, en eşref, en ekrem odur. Bilmeyen ne olursa olsun. Kur'an'ı dinleyiverdi. Gönlüne çok şey girmişti. Daha evvel Kabe'nin örtüsü altında saklanarak Peygamberimizi de dinlemişti. Küfrü hakkında şüpheler içinde oynaşmaya başlamıştı. İçeriye girdi, olan oldu. Bir sürü hadise birbirini takip etti kız kardeşinin ağzı gözü kanlar içinde kaldı. Damadı geri atıldı. Tabbak yatakların arkasında saklandı. ev karma karışık oldu. Ve bütün bu karışıklıktan sonra Ömer'in karışık ruhunda bir düzen hasıl olacak. Bunu Kur'an-ı eliyle yapacak. Ne okuyordunuz bana verir misiniz? Aldı titreyen elleriyle tuttu. Basitçe yazılmış, ne üzerine yazılmış da yazılmış bir tahta parçasına bir kemik parçasına veya çok kalın bir papirüs kağıdına yazılmış Tâhâ mâ enzelnâ aleykel kurân ı l Ömer okudukça eriyordu. Ağustos ayının güneşine maruz buz parçaları gibi eriyordu. Eriyordu ve içinden bir şeylerin çözülüp gittiğini duyuyordu. Hele Allahu la ilahe illahu hu, lehul esmâul husna geldiği zaman, ifadedeki ton ve ada Arap diline çok iyi vakıf Hazreti Ömer sarsmıştır. Bütün bu gökte ve yerde bulunan her şey sizin Allah'ınızın mı? Şu mâbud mutlak dediğiniz Allah'ın mı? Maksudu bil istihgâh olan Allah'ın mı? diyordu. Küfrün, küfründen bir hayli şüphe etmeye başlamıştı. Ve az bir şey kafi gelecektir. Evet, her şeyin verasında Allah, ne düşünürsen arkasında Allah, Hangi nizam varsa arkasında Allah her şeyi Allah'ın diyor. Ve Ömer orada parmağını kaldırıyor. La ilahe illallah Muhammedur diyordu. Ömer artık o büyük Ömer, şair Ömer, edip Ömer, idareci Ömer sadece ve sadece Kur'an'ın talebesidir. Kur'an'ın aslarını anlamaya çalışan, ondan öteki hayatını Kur'an'ı anlamaya vakfeden. ondan sonra 30 sene daha yaşadı Hazreti Ömer. Ama bütün hayatı Kur'an'ın sadık bir olarak yaşadı. Büyüklüğü Kur'an-ı Kerim karşısında küçüklükte gördü. Onun rahleyi tedrisi önünde ne kadar küçüldü, ne kadar az biliyorum dedi işte o kadar büyüdü. Büyüdü büyüdü de 20. asrın en büyüklerinin başında taç, taçlarda torbuç haline geldi. O kadar büyüdü ki koku alan, çok uzaklardan koku alan burnum ayağını bastığı toprağın kokusunu dahi almadan çok durmuz kaldı. O kadar büyüdü ki büyüklük onun ayaklarının altında derin bir kuyu gibi. O kadar büyüdü ki o benim başımda arşa adam gibi bu kubbe halinde arzı idare etmeye başladı. Gönüllere taht kurdu. Kim Kur'an'ı başına taç yaparsa Allah onu başlara tac yapar. Kim Kur'an'a gönül verirse Allah gönüllerde ona taht kurar. Ömer öyle yaptı doğru yolu. Nuaym'in dedi yanlış yoldan çıkmazdan vazgeçti. Her yer onun için asfalt. Her yer feyiz ıslakta, nam senahı fezada saatuna seyahatlar edebileceği yollar halinde karşısına dikildi. Yıldızlar kaldırım taşları halinde ayaklarının altına dizili verdi. Yarım hilal atının ayakları altında onun nal haline geldi. O arşazama kadar yolu vardı. Hiçe vücub ve imkan aleminin ortasına kadar yükselicek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vardığı ufka ulaşacak, turfanda hurma yediği o ziyafet sofrasından istifade edecek. Kur'an'ın aleminde, onun getirdiği nimet sofralarında bir insan için ilerleme, terakki etme böylesine sonsuzdu. Gönlüne doğru insan öyle kavsiyeler çizer, öyle arşiyeler yapar ki Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın Miraç'ının gölgesi altında her gün 5 defa hakiki bir mümin 5 defa Miraç yapı verir. 5 defa mübarek başı o müminin sizdenin üzerine çıkı verir. Bir gömlek gibi onu başına takı verir. Hazreti Muhammed'in kokusunu duyu verir. Günde 5 mü'min Miraç yapar. Ama Kur'an'ın cemaati olan mümin Kur'an'ın vadisinde bulunan mümin, Hz. Ömer gibi teslim silah eden mümin, yalancı oyuncakları elinden atıp, gerçeğe, hakikate ram olan mümin, bunu duyacak ve hissedecektir. Eskardaki hurafatı yırtın, at atın, Hz. Ömer'i bize getiren büyük hakikat karşısında dize gelin, terhürür edin, başınızı secdeye koyun, gururunuzu kırın, Allah'tan inayet dileyin, yar ve yardımcınız olsun. Ela inna. وابراء النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا فرع القرآن فاستنوا له وانزتوا لعلّكم